Gezegenin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Tüm dünyada sürdürülebilir çevre için karbon ayak izinin düşürülmesi. Yenilenebilir enerji ve çevre dostu yaklaşımlar gün geçtikçe daha önemli hale geliyor. Bir araştırma halkın çevre duyarlılığına sahip olan markalara ilgi duymakla kalmayıp bu konuda çalışma yapmaları için onları zorladıklarını da ortaya koyuyor. Nakitsiz toplum idealini geliştirmek için teknolojiler geliştiren bir banka bu teknolojileri daha sürdürülebilir bir dünyanın hizmetine sunmak için Pek çok proje geliştiriyor. Bunlardan biri de Eylül 2021'de kurulan sürdürülebilirlik laboratuvarı. Bu laboratuvar küresel ekonomi hızla dijitalleşirken hem insanların hem de gezegenin sürdürülebilirliği için ürün geliştirerek Kullanıcıları bilinçlendiriyor ve bu alana teşvik ediyor. Banka tarafından yürütülen ve 24 ülkede gerçekleştirilen sürdürülebilirlik araştırması pandemi sırasında halkın çevrecilik anlayışında belirgin bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Aynı araştırmada ankete katılanların %54'ü çevre ve sürdürülebilirlik konularını önemini pandeminin de etkisiyle kavradıklarını belirtirken %85'i çevre ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla mücadele etmek için Kişisel önlemler almaya istekli olduklarını belirtiyor. Araştırma sonuçları Türkiye'de de halkın benzer bir yönelim içinde olduğunu gösteriyor. Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonunun araştırmasına göre her 10 kişiden 8'i camdan yapılmış ürünler kullanırken katılımcıların 10'da 7'si geri dönüştürülmüş camın gıdayı korumaya devam ettiğine inanıyor. Gıda isafının önünü geçmede ve gezegenin geleceğini korumada en iyi ambalaj malzemesi olarak görülen camın nasıl geri dönüştüreceği de halkın %82'si tarafından çok iyi biliniyor. Söz konusu istatistikler camın gelecekte en sık kullanılacak ambalaj ürünü olacağını gözler önüne seriyor. Avrupa genelinde güvenli bir şekilde geri dönüştürülebilen cam ürünleri sağlıklı bir yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor. Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu tarafından 13 Avrupa ülkesinde 8 binden fazla insanın katılımıyla Friends of Glass platformu için yaptırılan bağımsız bir araştırma anketi camın her 10 kişiden 8'i için sürdürülebilir bir malzeme olduğunu ortaya koydu.'' Tabi burada önemli olan depozitosuz cam değil, depozitolu cam. Yani camı kırıp eritip yeniden cam haline getirmektense mevcut olarak ortaya çıkan kavanozu, şişeyi temizleyerek yeniden yeniden kullanmak. Önemli olan bu. Konya Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde bir görevinin bir köpeği kürekle vurarak katletmesi infial yaratmıştı. Ancak vahşet görüntüleri yalnızca Konya'da değil Ankara ve İstanbul gibi pek çok yerde de kaydedildi. Hayvanseverler birçok kez sözde rehabilitasyon merkezlerinde hayvanlar için nöbet tuttu. Bu kez ise yeni kapı hayvan hakları savunucularının kürekle değil yürekle geliyoruz diyerek bir araya geldiği nokta oldu. Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği'nin çaresiyle düzenlenen Büyük Hayvan Hakları mitinginde 5199 sayıda hayvan Hayvanları koruma kanununun uygulanması talep edildi. Ayrıca kısırlaştırma ve barınak konularında da talepler sıralandı. Büyük mitinge insanların yanı sıra hayvanlar da katıldı. Sessizlerin sesiyiz. Hayvanla işkenceye son. Sokağıma dokunma. Hayvanlara adalet. Toplayamazsınız, kapatamazsınız, öldüremezsiniz, katledemezsiniz yazılı pankartlar taşındı. Mitingde bir konuşma gerçekleştiren Pati Koruyucuları Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran her canlının fiziki ve duygusal acıyı hissedeceğine dikkat çekerek kanunun uygulanması gerektiğini ifade etti. Taşkıran acil olarak kısırlaştırma seferberliği yapılmasını talep ettiklerini belirtti. Bunlar çok güzel vatandaş hareketleri. Bir de endüstriyel hayvancılık milyonlarcası hatta milyarlarcası kapalı konsantrasyon kamplarında sömürülen ve sonra da katledilen hayvanlar içinde ciddi bir koruma gerekiyor. Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde suyun siyah renge dönmesi endişe yarattı. Kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının atık sularını dereye bırakması ve evsel atıklardan kaynaklandığını söyleyen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yani Eko Dost Başkanı Bahattin Sürücü bölgeye Yüzer bariyer konulması gerektiğini belirtti. Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise nehirdeki çöplerin yılda yaklaşık 4 kez temizlendiğini belirterek yakın zamanda nehirde yeniden malzeme çalışması yapacaklarının bilgisini verdi. Afyon Karaysarı, Dinar ilçesi yakınlarında su çıkan meykiğinde doğan Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçip Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde ki bu siyah renk tabii ki çok endişe verici. Nehirde evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle çöp yığınları da var. Kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının atık sularını dereye bırakmasıyla evsel atıklardan kaynaklandığını söyledi Bahattin Sürücü ve evsel atıklar içinde vatandaşlara uyarıda bulundu. Söke'ye bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde bulunan tarihi köprü üzerinde incelemeler yaptılar ve Sürücü Büyük Menderes Nehri'nin Önündeki eski tarihi bir taş köprü var. Büyük Menderes nehri kanayan bir yara haline geldi. Maalesef her yağmur yağdığında yukarı havzadan gelen tüm çöpler köprünün menfezlerini tıkadığı için burada toplanıyor. Çöplerin haricinde suyun rengi de değişerek siyah akmaya başladı. Zeytin hasası mevsimde sıkılan zeytinlerden kaynaklı bu diyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz umarız. Menderes yine mavi akar.